Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ilahe ve meddin ama ba'd bir tabakta size bir hurma, bir meyve sunulduğu zaman bayramlarda şeker sunulduğu zaman sünnete göre oradan bir tane almanız oradan bir tane almanız İki tane almak istiyorsanız, ya ben bu tatlıyı çok seviyorum. Bu şikolatadan çok hoşlanıyorum. Bu hurmayı da çok seviyorum. Deyip iki tane, üç tane isterseniz eğer, diyor ki rivayette, ne yapın? Sahibinden izin isteyerek alın. ikişer tane, üçer tane. Bakın Bu da bir adab, görüyor musunuz? Çünkü nefisler kalplerde hastalık olabilir arkadaşlar. Şeytan bunlarla aramıza girebilir. Değil mi? Nice insanlar var. iki kardeş, iki akraba Yıllarca konuşmuyorlar. Sebebi ne? Bak çok ufak bir şey ya. Çok ufak bir şey. Bu hadiste, bu ki hadiste Cebel İbni Suhaym diyor ki: "Kale asabana amu sanetin ma'biniz Zubeyir. Hz. hakim olduğu o dönemde açlık, kuraklık isabet etti. Açlık, kuraklık geldi. "Feruzikana temran." Feruzikana temran allah Teala o sene diyor, bizlere ne yaptı? Hurma bahşetti, hurma gönderdi. Bir yerlerden bize hurma geldi. Ve ken Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh yemurru bina ve nahnu ne'kulu ve bizler hurma yerken Abdullah ibn Ömer bizim yanımızdan geçerdi sahabe ve derdi ki la tukarinu hurmayı alırken tabaktan ne yapmayın? İkişer ikişer almayın. Tek tek al. Fe innen Nebiye, sallallahu aleyhi ve sellem Neha anil ikran. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Nehyet. Bunu nehyetti, bunu yasakladı. Sümme İlla illa en yesteizhine raculu ekah. Ama kişinin kardeşinden, kişinin arkadaşından izin alarak bunu yapmasında bir problem, bir beis yoktur dedi. Onun için bu edepte, bu adapta uymamız gereken bir adaptır. Bir size uzattı. Dedi ki buyur kardeşim kiraz al. Sen ne diyeceksin? Kardeşim birkaç, bir taneden fazla alabilir miyim? İzin isteyeceksin. Bu şekilde kalplerde olabilecek, doğabilecek hastalıklara da mani olacaksın. Burada bunlarla yetinelim. Önümüzdeki hafta inşallah. Ee, yemek yiyip doymayan kimsenin ne yapması gerektiğiyle alakalı baba gireceğiz. Belki de günümüzün hastalığı değil mi? Yiyorum ama doymuyorum. Neden acaba? Diyen insanlar var. Evet bunlarla alakalı inşallah bahse değineceğiz subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illallah estağfiruk ve etûbü